Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Tevekkül, Ey kardeşim, Rızık konusunda ve diğer bütün mevzularda, Allah'a tevekkül nasıl olur? Sorunun cevabını vereyim. Allah'a tevekkül edenlerin, O'na inanıp, İbadet ve taat meşgul olanların hallerinden bahsedeyim. Böylelikle, tevekkülü sana öğreteyim. Sen de bunları öğren ki, işlerin rast gitsin. İmanın aslı tevekküldür. Hak Teâlâ, Maide Suresinin 23. ayetinde, Eğer mü'minlerdenseniz, ancak ona tevekkül ediniz. Ve Ali İmran Suresinin 159. ayetinde, Allah, tevekkül edenleri sever, buyurur. Konuya, Hak Teâlâ'nın kullarına rızık ve eceli nasıl takdir ettiğini söylemekle başlayalım. Ey kardeşim, Erham adında bir meleğin var olduğunu bil. Bunu unutma. Babanın sülbünden, annenin rahmine o su damlası düşer düşmez, Hak Teâlâ, bu sudan insan yaratmayı murad etmişse bu melek şöyle der, Ya Rabbi, bunun eceli ne zamandır, toprağı nereden olacaktır? Hak Teala buyurur, Ey melek, levh-i mahfuza bak. Bu melek, levh-i mahfuza bakar. Yaratılacak kişinin, nerede öleceğini görür. Oradan bir parça toprak alır. Babanın belinden, annenin rahmine süzülen suya karıştırır. Bunu, Annenin rahminde yoğurup balçık oluşturur. Sonra Hak Teala bu balçığı şekillendirir. Kişinin toprağı nereden alınmışsa mezarının orada bulunması bu yüzdendir. İnsanın nerede ölüp gömüleceği bilinmez. Hak Teala Lokman Suresi 34. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. O saatin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru yağdıran odur. Rahimlerde yer alanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını ve hangi topraklarda öleceğini bilmez. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Melek anne rahminde balçık edip yoğurduğu çocuğun kaç yıl yaşayacağını Nerede ölüp defnedileceğini, zengin veya yoksul olacağını, erkek veya dişi olacağını yazar. Meleğin yazdıkları Allah'ın emriyle doğumundan ölümüne kadar kişinin başına gelir. İnsan doğarken öğün öğün gün gün bütün yiyeceği bellidir. Ecelde bir saat ileri veya geri gitmez. Rızkından bir fazla veya bir eksik yemez ve içmez. Melek, levh-i mahfuzdan görüp yazmıştır. Ve yazdıklarının hepsi gerçekleşir. İnsan hiçbir zaman bunların dışına çıkamaz. Kaderine muhalif yaşayamaz. Ey Aziz! Bizler için gökte iki kapı bulunur. Birinden ömrümüzün süresi, diğerinden rızkımız iner. Ömür ne zaman biterse rızık inmez olur. Böylelikle iki kapı da kapanır. Allah Celle Celalihunun Zariyat suresi 22. ayeti kereime de rızkınızda size va dolunan şeyler de göklerdedir. Buyurmasını hatırla. O halde rızık için kaygılanmaya gerek yok. Gökteki rızık yerde aranmaz. Arasan da bulamazsın. Allah'ın vadettiği rızık mutlaka sana gelecektir. Nerede olursan ol bu rızık seni bulur. İstesen de de bu böyledir. Hazreti Musa Aleyhisselam Hak Teala'ya niyaz edip sorar. Ya ilahi, ahmaklara rızkı bol vermenin hikmeti nedir? Mallarını boş yere harcar ahiretlerini imar etmezler. Akıllı olanlara da rızkı az verirsin. Bunu da senin rızan istikametinde harcadıklarından, yokluk içinde zor geçinirler. Hak Teala şöyle buyurur. Ya Musa, şu sebeple ahmaklara bol rızık veririm. Akıllı olanlar, hileyle rızkın elde edilemeyeceğini görüp anlasınlar diye. Doğrusu, herkese rızkı veren benim. Ne kadar takdir ettiysem, o kadar rızık gelir. Akıllı olan, bunu böyle anlar. Rızkı benden bilip, ibadet ve taatle meşgul olur. Rızkı için gam çekmez. Ey Aziz! Sen de kendini Allah'a ısmarla. İbadetle meşgul ol. Hak Teala, seni ummadığın yerden rızıklandırır. Kendini Allah'a ısmarlayıp, ummadığı yerden rızıklananlardan birkaç misal vereyim. Sen de bunları örnek al.''